Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmail Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden ...bizlere gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Rabbim iyilikler versin. Cümlemize inşallah. İlk hoşçakalın. sorumuzla programımıza başlıyoruz. Bir miktar nakdi param var. İşlerimin yoğunluğu ve mecburiyetten de paramı bankada tutuyorum. Ve paramın durduğu yerde değer kaybetmemesi için... ...ve haram kazançla elde etmemek için paramı dövize yatırıyorum. Uygun gördüğüm anda bozduruyorum. Zaman zaman da zarar ediyorum. Ancak bu işlemi internet üzerinden yapıyorum ve dikkat ediyorum. İnternet üzerinden verilen kur değerleriyle bankaya gittiğimde aldığım kur değerleri aynı. Bu yüzden daha az zahmetli ve hızlı ve kontrollü olduğundan internet üzerinden al-sat yapıyorum. Bu yaptığım işlem caiz midir diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah, ve sallallahu te'anü aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu konuya dair daha önceki programlarda da detaylı bilgi vermiş idik. Evet. Şöyle ki, İslam hukukunda alışverişin bir takım çeşitleri vardır. Bunlardan bir tanesi de sarf diye tabir ettiğimiz paraların birbirleriyle takas edilmesi, tramp edilmesi şeklinde yapılan bir alışveriş türüdür. E, gerek altını altınla, altını gümüşle veya altını TL ile veya TL'yi herhangi bir döviz birimiyle alım-satım işlemleri sarf akli diye nitelendirilen bir alışveriş şeklidir. Evet. Ve sarf diğer akitlerden farklı olarak aranan e, birkaç özelliği, birkaç şartı vardır. Bunlardan bir tanesi, Olmazsa olmaz olan şarttır ki paraların birbirleriyle trampa edilirken akti yapan taraflar bedensel olarak birbirlerinden ayrılmadan arada alacak verecek kalmamasıdır. Evet. Ki buna peşinlik tabir ediliyor. Hı. İkinci şartta eğer takas edilecek olan paralar aynı cins para TL'yi TL, TL altına, altına altına veyahut da işte euro euroya şeklinde ise Burada artı olarak bir de eşitlilik şartı vardır. Hı -hı. Ama farklı cins olursa TL'yi altın, altını gümüşle takas etmek gibi eşitlilik şartı aranmaz ama peşinlik şartı aranır. Hı -hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuya dair irad etmiş olduğu hadis-i şerifte ha-en-ve-ha ha tabirini kullanmış. Yani elden ele bedensel ayrılık vuku bulmadan alacak vereceğin kalmaması. Hı -hı. Dolayısıyla burada bir fiziki birliğin olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. Peki kişi bu yolla para kazanması caiz olabilir mi? Yani elindeki parasıyla döviz alması dövizin yüksek kura ulaşması durumunda onu tekrardan TL'ye çevirmesi bu şekilde al sat yaparak para kazanmasında bir mahsul lazım gelmez. Evet. Yeter ki biraz önce bahsettiğimiz alışveriş şartlarına riayet edilsin. Fiziki olarak. Yani fiziksel evet. olarak e, paranın birbirlerle takas edilmesi ve karşısındaki bir muhatap ile bunun yapılması. Hı hı. Oysa sual eden e, kardeşimiz meselenin internet üzerindeki program yani problemin sanki kurlarda bir farklılık varmış şeklinde algılamış, dolayısıyla takip ettim, aynı kurda olduğunu öğrendim diyor. Evet. Oysa problem o değil. Yani biri daha yüksek bir fiyata alırken, diğeri daha düşük bir fiyata da alabilir. Olabilir, evet. Bu arz ve taleple alakalıdır. Hı hı. Mesele burada bedensel beraberlik, tahakkuk beraberlik devam ettiği müddetçe ara, arada alacak vereceğin kalmaması. Hı hı. Oysa internet üzerinden sizin TL hesabınızı farklı bir cins paraya çevirmeniz veya dövizinizi TL'ye çevirmeniz demek e, fiziksel olarak değil tamamıyla sanal olarak hesabınızın matematiksel olarak rakamlarının farklı bir rakama endeksi. Evet. Farklı bir rakama çevrilmesi. Yani karşınızda bir muhatap yok. Karşınızda parayı satacak veya sizin vereceğinizi alacak bir kimse yok. yok yani. Belki burada şöyle düşünülebilir, bankada benim yetkili vekilim var. Ben o vekilime yetki veriyorum. Benim o vekilim, benim adımı, oradaki parayı farklı bir paraya evet. satış yapıyorum. Oysa o şahıs aynı zamanda bankanın da vekilidir. Evet. Bir insan, bir şahıs aynı anda hem bayilik hem de müşteriliği temsil edemez. Evet. Yani iki irade bir bünyede toplanmaz alışveriş babında ama nikah babında olabilir. Evet. Yani nikahda bir erkek veya bir bayan bir kişiye vekalet verse, aynı şekilde karşı cins olan bir kimse de o kişiye vekalet verse, bu kişi iki tane erkek şahidin huzurunda veya bir erkek iki bayan şahidin huzurunda vekilim olduğum falancı kişiyle yine vekili bulunduğum falancı kişiyi şu kadar mehirle evlendirdim dese bu nikah Hanefi fıkhına göre nikah eder. Sahi olur, evet. geçerli olur. Ama alışveriş babında bir kimse hem bayillik hem de müşteriliği üstlenemez. Evet. İlla ki iki taraf olması ve iki tarafı temsil eden kişilerin olması gerekir. Ee, i̇nternet ortamında sanal alem olması hasebiyle bile böyle bir olanak olmadığından ki hatta bunun bir mesai saati da yok. Yani gece saat 1'de 2'de de bunu yapabiliyorsunuz, hı hı. gündüz de bunu yapabiliyorsunuz evet. bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla o saatte orada vekiliniz var şeklinde de düşünülmesi de mümkün değildir hı hı. zaten. Ee, bu tamamıyla... E, matematiksel olarak, rakamsal olarak hesabınızdaki rakamların değişmesinden ibarettir. Evet. Oysa burada gerçek manada bir alım-satım şeklinde düşünülmeyecek. Hmm. ve Bu alışveriş de diğer alışverişlerden farklı olacağı için biz altın hesabına veyahut da döviz hesabı olsa dahi onu e, hiç e, bankaya gitmeden, şahısta muhatap olmadan e, internet üzerinden farklı bir cins para çevirmeye pek olanak vermiyoruz. Caiz olmadığını söylüyoruz. Ama mesai saatleri içinde kişi oraya telefon açsa veya mail vasıtasıyla oradaki bir şahsa ulaşsa ve ona dese ki benim paramı oradan çek... Veya benim paramı falan parayla takas et şeklinde ona yetki verse, hmm. o kişi de bankanın diğer yetkilisiyle bu alışverişi yapacak olursa, o zaman bunda fıken bir sıkıntı olmayacak. Çünkü biri sizin vekiliniz, bir diğeri ise bankanın... Oradaki vekiliniz. aradığınız kişi veya mail attığınız kişi, kendisi bu işlemi yapmaması gerekiyor değil mi hocam? Yok, kendisi sizin adınız orada fiziksel evet. olarak parayı alacak, sizin o parayla farklı olacak. bir parayla evet. takas edecek. Bu şekilde olabilir. Bu genelde mesela kuyumculara kişi para bırakıyor. Hmm. Ee, i̇şte... Altının yükselmesi veya düşürmesinde telefon açıyor, benim param altın olsun, altının para olsun evet. şeklinde talimat veriyor. Kuyumcu bir şey de yapmıyor. Sadece tamam diyor, tamam dediği tarihten itibaren oraya matematiksel olarak, rakamsal olarak bunun parası şu kadar altın veya Hı. bunun parası şu kadar TL şeklinde düşüyor. Orta evet. bir alışveriş şekli olmuyor. Bunda da ciddi manada fıken problem vardır. Hı. Bundan uzak kalmak gerekmektedir. Evet hocam. Yine bir başka sorumuz yine parayla alakalı dövizle satış ve satın alma anlaşması yapılmasında herhangi bir problem var mıdır? Döviz paradır. Evet. Ee, normal alışverişte arana e, şartlar yani malumiyet, belirginlilik hı hı. veya bir vade varsa da vadenin e, zamanının tespit edilmesi gibi bu şartlara riayet edilirse bunun TL veya döviz olması önemli değil. Yani sözgelimi ben bu bardağı size 10 TL'ye satmam caiz olduğu hı hı. gibi işte 10 TL değerinde döviz mukabimde satmam veya daha farklı para birimiyle satmam da caizdir. Hı hı. Yeter ki alışverişi bitirdikleri anda konuşuldukları rakam sabit olsun. Evet. Para birimi sabit olsun. Hı hı. Her, karşı taraf o para birimini vadeli bir şekilde yaptığımız zaman o zaman geldiğinde benim sana şu kadar Dolar borcum var, şu kadar döviz borcum var. Onu ya bana o döviz olarak verir veya bana şöyle de diyebilir. Bu döviz mukabilinde sana TL versem kabul eder misin? Hı. Ben de onu kabul edersem, o anda onu çıkarttı bana TL olarak verirse bu da evet. caiz olabilir. Çünkü o zaman zimmette alacağım e, dövizi, Farklı bir cins para ile ona satmış olacağım. Hı hı. O parayı peşinen almış oldum. Daha önceden ona vermiş olduğum o parada zimmetinde olduğu için ki buna fıkıhta e, kabzı lahik, kabzı sabik yerine evet. kaim oluyor. Affen, kabzı sabik, kabzı lahik yani önceden var olan kabız şu anda olması gereken kabız yerine geçerli oluyor, teslim evet. yerine geçerli oluyor diyerek burada sarf yapmaya mani olmaz. Hı hı. Ki bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde sahabe-i kiramdan bazıları gererek Ya Resulallah biz baki denilen yerde develerimizi dirheme satıyoruz. Alacaklı olduğumuz tarihte alacağımızı dirhem, al dinar alıyoruz hı hı. veya dinara satıyoruz ama o tarih geldiği zaman dirhem hı hı. alıyoruz. Dirhem gümüş para, dinar altın para hı hı. yani farklı cins paralar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, birbirlerinizden ayrıldığınızda alacak verecek kalmazsa bunda bir mahsur olmadığını söylemiştir. Yani bunu farklı bir paraya çevirip de o anda o kişi o borcunuzu size ödüyor ise bu o anda yapılan bir sarf ve peşin olmuştur. O zaman bu alışveriş caiz olacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir de hocam katılım bankalarından mesela araç alınıyor veya ev alınıyor. E, belli bir zamandan sonra e, bu... İşte krediyi çeken kişi eline belli bir miktar para geçiyor, tamamını kapatmak istiyor. Kapatmaya gittiği zaman bu sefer aradaki vade farkını siliyorlar, işte kalan parayı ödeyin diyorlar aynı cins parayla. Böyle durumda izleyenlerimiz ne yapmalı, hangi yolu izlemeli? Buna terim olarak yapılandırma tabiri evet. kullanıyor, kullanıyorlar. Yani sizin borcunuz var o borcunuzun vadesi daha henüz gelmemiş. Siz peşin olarak ödemek istiyorsunuz bunun belli miktarını düşürse iskonto tabir ettikleri belli bir evet. rakamını düşüyorlar. Hatta bu oran size ilk başta koymuş oldukları vade oranıyla da aynı da olmayabiliyor. Hı hı. Yani misal vermek gerekirse alırken işte diyelim ki %2 ile almışsanız bunu yüzde birle size geri dönüşümünü evet. yapıyorlar. Gerçi bu o kadar önemli değil. Yüzde iki dahi olsa fıken biz buna davet-i diye tabir ettiğimiz bir olay. Yani vade zamanı gelmeden paramı bana peşin hmm. ver, ben belli bir kısmını sana düşüş yapayım. Evet. Ve Hanefi fıkhına göre, Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüş bu muamelenin faiz olmasıdır. Yani hmm. caiz olmamasıdır. Ama buna bir alternatif vardır. O da nedir? Siz farklı bir cins paraya çevirdiğiniz zaman, yani misal hmm. vermek gerekirse benim size 10 TL borcum var ama daha henüz zamanla var. Evet. Şu anda ödediğim zaman da siz bunu 8 TL olarak kabul ediyorsunuz. Hmm. 8 TL'ye verip de 10 TL borcumu düşürmem bu caiz olmayacaktır. Hmm. Ama ben size 8 TL değerinde döviz versem, ve siz de bunu kabul ederseniz Hı. o zaman TL'yi döviz mukabilindeki takas etmiş olacağımızdan evet. dolayı eşitlilik şartı bozulmuş olacaktır. Hı. Yani eşitlik şartı aranmamış olacaktır. Evet. Bunda bir sıkıntı olmaz. Yeter ki bunu farklı bir paraya çevirdiğimiz zaman o anda alacak verecek kalmadan e, birbirimize karşı alma verme işlemi bitmesi Hı. gerekir. Bu şekilde yapılırsa bu caiz olabilir. Öteki türlü vadesi gelmeden borcu peşin ödeyip de belli miktarını düşürmek dediğimiz gibi bu vadeden kaynaklanan bir faiz gibi değerlendirilerek bunun caiz olmadığı ifade edilmiştir. Ama vadesi gelmiş bir borçta karşı taraf böyle yaparsa, yani benim size 10 TL borcum var ve şu anda ödemem gerekiyor vadesi gelmiş. Ben şu anda size 10 TL'yi değil de 8 lira veriyorum. Siz de diyorsunuz ki tamam 2 lirayı istemiyorum. Bunda bir sıkıntı yok. yok evet. Çünkü o 2 lira vadeye tahallük eden bir Hı -hı. indirme değil, tamamıyla sizin kendinizi bir hüvese evet. Yani sanki ben size 10 lira verdim, siz 10 lira içeren 2 lirasını bana geri iade ettiniz, hediye ettiniz şeklindedir. Evet. Vadesi gelmiş borçlardı. <gülüyor> Ama vadesi gelmemişte böyle düşünemiyoruz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz programımıza. Eyüp Sultan kabrini ziyaret edecektim. Misafir kaldığım yerde boy abdestim yoktu. Akşam uyuduktan sonra gece rüyamda gusül almamı işaret eden rüyayı gördükten sonra uyandım. Gece saat üçlü ben de ev sahipliğini rahatsız etmemek için abdest almadım. Ertesi günü camiye gusülsüz ziyarete gittim fakat o rüyanın etkisinden çıkamadım ve şu an halen vicdan azabı çekiyorum. Bu konuda ne yapabilirim, tavsiyeniz nedir diye sormuşlar. Bir yandan da çekinmişler herhalde. Şimdi soruyla alakalı biraz işgal oluştu. Yani tam anlayamadım. Şöyle ki, usül almamı gerektiren, rüyayı gördüğümden kastedilen uslu gerektiren hal mi oldu? Evet. Yoksa e, bir işaret olarak, bir manevi üreti olarak, benim zaten boy abdestim var, e, cunup değilim. Ama mübarek bir mekanı ziyaret edeceğim, e, nezafet adı altında, yani temizlik olarak bir etmem gerekir şeklinde bir düşünce mi? Evet. Eğer şık birinci şıksa, yani e, o kişi cunup idi, cunup e, idi. Yıkanması gerekiyor idi, gusül abdesti alması gerekiyordu evet. ve gusül abdesti almadan camiye girmesi doğru değil, caiz değil. Zaten vakit kaybetmeden yıkanması gerekir. Hı hı. Sadece farziyet namaz vaktiyle alakalı yani namaz farz olduğu zaman o namazı kılabilmesi için yıkanması gerekecekti. Evet. Ama o halde camiye girmesi de caiz değildir. Ama yok benim huslum var, ben cunup değilim. Sadece mübarek bir mekanı ziyaret edeceğim veya mübarek bir kabri ziyaret edeceğim. Hı. Bundan dolayı tıpkı cuma gününde alınacak husur gibi evet. yani sünnet olan, müstahap Hı. olan bir husur, bir temizlik veya bayram günü alınacak usul evet. gibi bir temizlik mahiyeti olsun değilse e, alınması güzeldi. Ama almaması durumunda da bununla alakalı ziyarete veya mescide girmeye manevi durum da olmayacaktır. O yüzden bu kişinin durumu yani e, usul almamı gerektiren rüyayı gördüm, bir işaret şeklinde diyor sanki maneviyat olarak yani bir temizlik kastı ileymiş hmm. gibi anlaşılabiliyor veya yok. Bu gerektiren bir alacağız. hal ise o zaten işarete gerek yok, alması gerekiyordu zaten. Peki girdi hocam o şekilde mesela cünüp bir şekilde camiye girdi caiz değildir. Tövbe sı bir edici. şey yoktur. Derhal evet. oradan çıkacak. Ancak cami içinde mesela diyelim ki kılule yapıyorsunuz veyahut da itikafa girdiniz. Hı. Orada ihtilam oldunuz. Bulunduğunuz yerde TM olunur. Camiden çıkılır. E, en kısa bir şekilde e, evet. usul abdesti alınması gerekiyor. Ama bir ihtiyaç olmaksızın o haldeyken camiye girmek de doğru bir şey değildir. Doğru şey değil. Caiz değildir. Evet hocam. Evet. ilmihaletlalegul.tv.com.tr adresinden gelen sorularımızı aktarmaya devam ediyoruz. Bir başka sorumuz baldızla hürmeti müsahara gerçekleşir mi diye sormuşlar. Önce hürmeti musahara nedir evet. bunu beyan etmek gerekir. Hürmeti musahara sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet demektir. Yani bir erkeğin evlenmesi veya evleneceği kadınla aralarında bir mahremiyet olmaması gerekir. Yani muharramat diye tabir ettiğimiz haram kadınlardan olmaması gerekir. Peki bu muharramat kaça ayrılır? Muharramat e, üç kısma ayrılır. Birincisi karabetten olan haram kadınlar. Yani akrabalıktan doğan bir mahremiyet. İşte kişinin annesi gibi, bacısı gibi, e, babanesi gibi veya da kızın babası gibi, kardeşi gibi e, veya çocukları gibi. Bunlar akrabalıktan kaynaklanan mahremiyettir. Bir de raza diye tabir ettiğimiz sütten kaynaklanan mahremiyet. Hı hı. İşte kişinin süt annesi veya süt kardeşi gibi bu da ebedi olan mahrem olanlıklardır. Mahrem olan e, kadınlardandır. Bir de e, sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet. Ne demek sıhriyet? Halk arasında dünürlülük veya Trakya tarafında dünüşlülük diye tabir edilen e, bir erkeğin bir bayanla evlendikten sonra bu evlilik neticesiyle o bayanın Usul ve tamam. furusunun bu erkeğe, bu erkeğin usul ve furusunun bu bayana mahrem olması. Hı hı. Yani kayınpeder, kayınvalidenin kız açısından, kadın açısından da işte kocasının babası ve kocasının evet. annesi kayınvalidesiyle kayınpederinin kendisine mahrem olması. Hı hı. Buna dünürlülükten kaynaklanan mahremiyet, sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet denir. Evet. Ki fıkhi tabirle hürmeti musahara deniyor buna. Ve Hanefi fıkhına göre bu hürmeti musahara diye tabir ettiğim yani sıhriyetten kaynaklanan mahremiyetin helal yolla olma şartı yoktur. Şöyle ki bir erkek Allah muhafaza bir bayanla zina yapacak olsa büyük günah olmakla beraber büyük bir cinayet olmakla beraber bunların bu birlikteliğinden kaynaklanan bunların usul ve furusunun birbirlerine bir mahremiyeti söz konusudur. Evet. Mahremiyet derken yani bununla oturup yemek yemesi, o çay içmesi veyahut da sefere gitmesi şeklinde algılamayalım. Onunla evlenmesi artık caiz olmaz. Onun anası ve onun kız e, çocuğu. Hakeza bu adamın babası veyahut da erkek oğlunun bu bayanla. Bu bayanın usul ve furusunun bu erkekle evlenmesi artık bu saatten sonra caiz değil. Evet. Bu manada mahremdir. Yoksa mahremiyeti biz şöyle algılayabiliyoruz. İşte beraber oturup kalkmaları şeklinde değil. Hı. Zaten ortada bir cinayet vardır. Evet. Yani büyük bir felaket vardır. Bu felaketinden kaynaklanarak işte bunun akrabaları da benim akrabam oldu. Onlarla oturalım kalkalım şeklinde değil. Evet. Ki Hanefi fıkhına göre haram yolla da mahremiyet oluşuyor bu şekilde. Evet. Ee, sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet normalde nikah yoluyla da oluşabiliyor. Hı hı. Ancak nikah yoluyla oluşmada bir bölüm cinsi beraberlikte oluşmadığı ise ikinci bir bölüm tahakkuk eder. Evet. Tabi bu kadın ve erkek açısından farklıdır. Şöyle ki bir kadın düşünecek olursak bir kadın bir erkekle evlendiğinde mücerret nikah yapmalarıyla hı hı. yani cinsi beraberlikleri olmasa da mücerret nikah yapmalarıyla bu erkeğin usul ve furusu Usulden kastettiğim babası, babasının babası, Hı -hı. furusu, çocuğu, çocuğunun çocuğu, torunları bu kadına artık mahrem olur. Bu saatten sonra bu adamla ayrılsalar dahi bu adamın babasıyla evlenemez, bu adamın oğluyla evlenemez bu kadın. Hı -hı. Mücerret nikahla. Peki meseleyi erkek tarafından düşündüğümüz zaman bir erkek bir kadınla nikahlanır nikahlanmaz mahrem olan kadının usulüdür. Yani üst tarafıdır yani kayın valdesi, kayın annesi veyahut evet. da kayın annesi yukarıya doğru. Mücerret nikah ile bu bu kadının üst tarafı bu adama mahrem, mahrem oluyor. Hemen ayrılsalar dahi kayın ile evlenemez. Hmm. Peki bu kadının Kim? başkasından olmak kızı varsa o mahrem olur mu? Onun mahrem olması bu erkeğin bu kadınla cinsel münasebetinden evet, evet. sonra oluşacaktır. Yani mücerret nikahla <gülüyor> değil. Ama evet. o kadınla beraber olduysa artık bu saatten sonra o kadının başkasından olma çocukları da bu adama mahrem, mahrem olacaktır. Olacağım. Onlarla da bu saatten sonra evlenmesi mümkün değildir. Evet. Bu anlattıklarımıza hürmeti musahara denir. Hı hı. Yani sıhriyetten kaynaklanan mahremiyettir. Evet. Ve bu mahremiyet ebedidir. Geçici değildir. Hı hı. Yani e, siz bir kadınla nikahlandıktan sonra artık o kadınla ayrılsanız da, o kadın boşa, ö, ölmüş olsa da artık o kadının usul ve furusuyla evlenmeniz ebediyen sahip Yasak. değil. Nikah kıyacak olsanız da ortada nikah yoktur. Beraberliğiniz zina olacaktır. Evet. Diyor ki baldız ile de aynı şey söz konusu mudur? Yani şöyle ki bir adam bir kadınla evlense ve onunla beraber olsa onun kız kardeşi de kendisine mahrem olur mu? diye tabir evet. edilen. Şimdi mahremiyet dendiği zaman mutlak mahremiyet ebedi mahremiyette. Yani evlenmesi kesinlikle haram olan mahremiyettir Hı -hı. ki... ...oysa evlenmiş olduğun hanımın kız kardeşi veya ablası size ebedi mahrem değildir. Hı -hı. Siz hanımınızı boşadıktan sonra veya hanımınız ahirete intikal <gülüyor> ettikten sonra... E, ...boşamada belli bir zaman beklemeniz gerekir. Evet. Ahirete intikal ederse beklemenize Bekleyin. gerek kalmadan... Onun kız kardeşiyle veya ablasıyla evlenmenize mani bir durum yoktur. Cinsi münasebet olsun ya da olmasın. Yok fark cinsi et. münasebetle. Mücerret nikah sadece kadının annesine haram kılar. Yani erkek bu sefer hani mesela cinsi münasebet olmadığı zaman sadece, sadece nikah, nikah yapıldı. Mı? Nikah yani yapıldı. şöyle diyeyim bir erkek bir kadından nikah yaptı. Evet. Nikah yaptığı zaman o nikahında durduğu müddetçe hı hı. onun kız kardeşini alamaz. Evet. Nikahında durduğu evet. müddetçe onun kız kardeşini veya ablasını alamaz. Evet. Velev ki onunla beraber olmasa bile. Hı. Herhalde bunu sormuşsunuz. Evet Peki onu boşasa alabilir mi? Boşadığı zaman eğer o kadın iddet beklemesi gerekiyor ise iddeti bitmeden yine alamaz. Yine alamaz. İddeti bittikten sonra onun kız kardeşini veya ablasını Hı. alabilir. Dolayısıyla bu mahremiyet geçici mahremiyet diye evet. tabir ediliyor. Ama geçici mahremiyet demek onunla beraber oturmasını kalkmasını caiz kılmaz çünkü sokakta evli olan bir kadın da bu manada mahremdir. Hı hı. Çünkü siz evli olan bir kadında evlenmeniz caiz değil. Evet. Ta ki kocası onu boşaması veya kocasıyla bir şekilde ayrılması ve iddetinin de bitmesi. Hı hı. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında e, sizin baldınız baldızınız da olan mahremiyetiniz sokakta evli bir kadında olan mahremiyetiniz kabininden. Evet. E, nasıl ki sokaktaki kadında. Şu anda yani evli olan bir kadınla şu anda evlenememeniz onunla aynı sofrada bulunmanızı caiz kılmıyor ise hı hı. hakeza baldızınızla aynı ortamda bulmanızı da caiz kılmaz. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ifadesinde ölüm olarak nitelendirmiştir baldızı veya kaynı. Çünkü daha fazla bir ünsiyetin, daha fazla bir, bir beraberliğin oluşmasında daha büyük felaketlere vesile sebebiyet vermesi hasse bilir. O yüzden netice olarak yani bir adam bir kadınla nikahlansa onun kız kardeşinin kendisine mahremiyeti o nikahında var olduğu müddetçedir. Evet. Nikahla aralarında bir bağlantı kalmadıktan sonra onun kız kardeşiyle evlenmesine manevi durum yoktur. yoktur. Netice baldızda hürmeti musahara bu manada gerçekleşmemiştir. Evet bu konuda yine herkes iyi düşünsün taşınsın ona göre karar versin. Çünkü bazı yerlerde ahireti mesela İthal ettiği zaman işte bir bayan kardeşiyle veya ablasıyla evlilikler söz konusu oluyor. Olabilir, evet. ee, Bazı taraflarda işte adetler, örfler hayır diyor, önderi <gülüyor> kesiliyor gibi. Yine bu açıdan da yine detaylı bir şekilde açıklamış evet. oluyor. Yani özellikle e, eski dönemlerde, köylerde e, erkek çocuk vefat ettiği zaman gelin dışarı gitmesin, yabancılaşmasın hmm. diye onu kaynına verme olayları oluyor evet. idi. E bu belki örf olarak kaldırılmayan veya insana biraz ağır eden, gelse devam de eden ama e, fıken buna mani bir durum yok hı hı. E, ki bu aslında yani yenge diye tabir ettiğimiz gerçek manada onun bir mahreminin olmadığının hı hı. göstergesidir. Veya aynı şekilde e, bir adam bir kadınla evleniyor, o kadın vefat ediyor, onun e, kız kardeşini alıyor, bu da oluyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadına iki kızını vermesi evet. Hazreti Osman'a bu kabildendir. Evet hocam. Devam ediyoruz yine bir başka sorumuz. Ee, bana bazı zenginler zekatlarını dağıtmam için vekalet veriyorlar ve verdikleri paraları fakirlere dağıtıyorum, ulaştırıyorum. Sorum şudur, bazen benim paraya ihtiyacım oluyor ve bana da zekat verilebilir o durumdayım. Ben vekil olmam hasabiyle bu paradan kendime alabilir miyim diye sormuşlar. Kaynaklarımızda şöyle bir ifadeden bahsedilir. Bir kimseye, birilerine zekat vermesi için vekalet verilse, tayin edilse git falancı kişiye zekatı verdese, evet. o kimse o kişiden bir başkasını onu veremez. Bir, bir kimseye mutlak vekalet verilse, al bu parayı benim adıma uygun gördüğüm bir fakire verdese, o kimse de onu kendine alamaz, uygun gördüğü bir fakire verebilir. Evet. Ee, hatta kendi kardeşine de verebilir kendi akrabalarına da verebilir. Fakir olmak kaydıyla. Yani zekata elverişli olmak kaydıyla. Evet. Ancak e, bununla alakalı şurun Bilal'in ifadesi var. Kişi mutlak yetki verse, bununla dilediğin gibi tasarrufta bulunabilirsin. Hmm. İstediğin kişiye verebilirsin. E, şeklinde bir yetki veriyorsa ve o kişi de zekat almaya liyakatlıysa kendini alabileceğinden bahsediler. Ama genelde bu gibi durumlar e, kişi yani ze zekatını verecek olan kişi aslında o adama zekatını vermek istiyor. Hmm. Ama onu rencide etmek de istemiyor. Evet. E, aralarında var olan bir takım ünsiyetten, bir takım muhabbetten dolayı ona bu manada bir yetki vererek yani sen kendine de alabilirsin bir şekilde vehmettiriyor. Evet. Böyle bir durumda problem yok. Ama eğer öğrensek onu kendine aldığı zaman bu kişi gücenecekse ki bunu kişi bilebilir hmm. böyle bir durumda kendine almasın. Her halükarda onu fakirlere ulaştırsın ki zaten öyle bir yetki de vermediyse kendini alması zaten caiz olmayacaktır. Evet hocam. Bu soruyla şimdi kısa bir ara vereceğiz inşallah. Sonrasında devam edeceğiz. Kıymetli izleyenlerimiz ilmehaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere sizler de sorularınızı gönderebilirsiniz ve daha önceki programlarımızda yine lalegultv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Kısa bir ara aranın ardından burada olacağız inşallah. düzenlerimiz semial programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. ilmihaletlalegul.tv.com.tr adresinden sizler de sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Bir başka sorumuz hocam. 4 yıldır adet düzensizliği yaşıyorum. Normal adet olmama 10 gün kala ara ara kısa süreli adet kanamalarım oluyor. 10 gün sonra olmam gereken adeti oluyorum. Ara ara adet kanaması olduğum dönemde namazımı kılabilir miyim? Orucumu tutabilir miyim? İbadetlerimi yapabilir miyim? Bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim demişler. Şimdi adetle alakalı e, temizlik günleri de önemlidir. Evet. E, yani buna adetin mekanı diye tabir ediliyor. Evet. Ve bu normal zamanı açtığında veya ara ara gördüğünde bu iki ara arasındaki süre de önemlidir. E, bundan dolayı bu kişiye bazı sualler sorulmalı. Ve bunun vereceği cevabı göre de bu kişiye söylenecek evet. cevap değişecektir. O yüzden bu kardeşimize tavsiyemiz ya, e, meseleyi bilen bir bayan hocayla görüşsün veya da böyle bir kişiyi de bulamıyorsa e, bizim fetva hattını 444-47-71-1 ile 5 arası oradaki arkadaşları arasın. E, onlara kendi durumunu anlattıktan sonra onların e, suallerine göre de e, cevabı verilirse inşallah onların ne yapması gerekli olduğu kendisine ifade edilir. Evet, hocam. Yani bu gibi kardeşlerimiz şahıslarına münhasır fetva, Özel fetva almaları, almaları gerekecektir. Gibi. Evet hocam. E, bir başka sorumuz. Bazı yemek davetleri oluyor ve o ortamlarda şarkı, türkü, içki gibi günah işlenebiliyor. Bu tür davetlere katılmam caiz olur mu? Özellikle nişanlarda, düğünlerde bu tip olayları çokça yaşıyoruz. Öncelikle davete icabet mutlak olarak baktığımız zaman e, vaciptir görüşleri olsa da Hanefi mezhebinde göre tercih edilen görüş sünnettir. Hmm. E, Şafi mezhebine göre e, eğer davet, Düğün daveti ise icabet vacip gitmeme durumunda eğer gerçekten bir mazereti yoksa, geçerli bir mazereti yoksa gitmezse günahkar olacağını İmam-ı Şafii el-Üm adlı eserinde açık ve net bir şekilde söylemekte. Ama dün davetiyetinin haricindeki diğer davetlerde ise icabet etsin diyor ama icabet etmemesi durumunda günahkar olacağını söylemiyor. Evet. Ee, ama bu konu ihtilaflıdır. Hı hı. Bunu ifade etmem şundan dolayı yani insanlar imkan nispetince e, davetlere icabet etmelidir. Hı hı. Davetlerden geri durulmamalıdır. Yeter ki davetler meşru davetler olsun ve husus düğün davetlerinde ise e, gidilmeye daha fazla önem gösterilmeli. Ve bir şekilde eğer gidemiyorsanız da e, arayarak veya bir haber göndererek e, o kişinin gönlünü almak adına e, gelemeyeceğini, gelememesine dair mazeretini, e, veyahut da mazeretinin mahiyetinden bahsetmese de e, gelmesinin meşakkatli olacağını ve sergiyi bir takım ifadelerle e, onu tebrik etmeli evet. ve o davet ne için tertipleniyorsa o manada tebriklerini ifade etmelidir. O yüzden e, bu manada davetlere icabet gerekçe olmaksızın gitmemek doğru bir şey değil. Peki o davette gayrimeşru bir takım işlemler varsa sualde edildiği gibi. Bu da da iki durum var. Eğer gitmeden önce böyle bir şey olduğunu biliyorsanız Evet. Ee, ve gitmeniz durumunda da onu oradan kaldıramayacaksanız, hı hı. yani o gayrimeşruluğu oraya mani olamayacaksanız o zaman gitmeyeceksiniz. Ama gitmeden böyle bir şeyi bilmiyorsunuz. Ee, gittiniz, gittikten sonra baktınız ki gayrimeşru bir takım olaylar var. İşte bahse konu olan içki gibi veya müzik gibi veya farklı şeyler var. Bu durumda eğer o gayrı meşru olay sizin masanızda ise zaten orada durmanız yine caiz olayız. Evet. Eğer masanızda değil ise, masanızda değil yani o ortamda ama masanızda değil, e, Hanefi kaynaklarının da kerahiye bölümünde e, o da kendi masasında oturmasında bir mahsur olmadığı Hı. ifade edilmiştir. Ancak bazı kaynaklarda şöyle deniyor, kendisi mükteda ise, yani e, toplum açısından örnek olabilecek konuma sahipse Hı. ve örnek gösterilebilecek kişilerdense hoca gibi bu takdirde yine orada bulunması caiz değildir. Oradan kalkması gerekir. Örnek teşkil ediyor çünkü. Örnek olacaklar. Da, evet. Veyahut da orada durup da o yanlışı düzeltebilecek imkana sahipse o zaman her halükarda onu düzeltmelidir. Hı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, buyuruyor Men ra'aminkum munkeren fel yugayir biyedihi biriniz bir münkeri, bir yasağı, bir yanlışı gördüğünde eliyle düzelsin. Fe in lem yastati Eğer eliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa, lisanıyla olduğunu düzelsin. Fe inlem lem yastati fe kalbihi. Ona da imkanı yoksa en azından kalbiyle tepkisini ortaya koysun. Yani kınasın. Bu manada e, kişi o münkeri kaldırabilme adına gerekli olan şeyleri yapar. Ama öyle bir imkanı da yoksa ve kendisi de mükteda konumunda ise orayı derhal terk edecektir. Ama mükteda değilse ve masasında da e, şeri şerife aykırı bir durum yoksa o masada durmasında bir mahsur yok. Evet. Bilmeden oraya gelmişsin. Ama daha önceden böyle bir şey olduğunu biliyorsa gitmesinin caiz olmadığını biraz önce bahsettiğimiz kitaplarımızın kerahiye bahsinde açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Hocam şimdi bu düğün mevzusu açılmışken e, mesela normal artık e, hani İslami düğün adı altında işte gidiyorsunuz orada Kur'an-ı Kerim okunuyor, işte ilahiler söyleniyor. Bir hoca efendi geliyor güzel bir işte 10-15 dakika 20 dakika vaaz ediyor, nasihat ediyor. Böyle ortamlarda hani meşru gibi gözüken bazı durumlar var ama e, gelin hanımla damat aynı yerde duruyor. Hani ayrı ayrı değil, aynı yerde duruyorlar. Yine davetliler de aynı yerlerde duruyorlar. Bunda ki sakınca nedir? Yani ya yabancı doğrumu, erkeklerin evet. yabancı kadınlarla özellikle tesettürlerine riayet etmeksizin aynı ortamda bulunması tabii ki doğru bir şey değil. Bahusuz aynı masada bulunmaları hiç doğru değildir. Hı hı. E, ama bildiğim kadarıyla bu gibi davetlerde genelde kadınların bölümü ayrı olur, erkeklerin bölümü ayrı olur. E, gelin erkeklerin bölümüne gelmediği gibi erkek de kadınların bölümüne evet. gitmez. Ama bir karmalık söz konusu ise bu da e, bir nevi şerif şerife aykırıdır. Çünkü düğüne gelenler hep aynı kılık kıyafette gelmiyor. Farklı şekillerde gelecek olanlar da vardır. E, çünkü herkes aynı hassasiyet içinde değil. Özellikle bayanlar için diyorum. Dolayısıyla görmemesi gereken manzaraları görme ihtimali olacağı için e, bu da bir nevi şerif şerife aykırı bir düğün teşkil eder. Doğru bir şey değil. E, biraz önce bahsettiğimiz gibi mani olma imkanı varsa gider mani olur. Öyle bir imkanı yoksa da ona göre biraz önce bahsettiğimiz merhaleler doğrultusunda kişi hareket edecektir. Yani şimdi e, lafı da uzatıyorum hocam ama e, gelinlik artık bir hani tesettürmüş, hani tesettürlü gelin deniyor. Bunu da e, hani üzerine herhangi bir şey sizin öyle çıkılabilir diye Yok, erkeklerin huzuruna, yabancı erkeklerin huzuruna e, bir gelin süslü bir şekilde, güzel elbiselerini giyici bir şekilde yani çıkması doğru değil. Belki buna haramdır tabirini kullanmasak da Hı -hı. E, böyle bir düğün ortamı, İslami bir düğün değildir. Evet. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Allah razı olsun hocam. Yine bir başka sorumuz. E, Aslan Bartın olup, 14 yaşında İstanbul'a yerleştim. Memleketten çıkarken sefer ya da vatan konusunda bilgim olmadığından niyet etmedim. 2003 yılından beri de uzak sefer yapan gemilerde çalışmaktayım. Bir hoca efendinin verdiği cevapla gemide gideceğim yerde 15 günden az kalmayacaksam sefer hükümlerine göre ibadet ediyorum. Ben evimden ayrılıp gemiye giderken belirli bir süreliğine gidiyorum. Bu da genelde 6 aydır fakat... Bir takım hoca efendiler çalıştığımız geminin evimiz sayıldığını söyleyip seferi olmadığımızı ima ediyorlar. Gemi bilineceği üzere geri gelir namazdayken döner anamazsınız. Bazen kötü havaşa atlarına namaz kılmak zorunda kalırsınız. Bu durumlar göz alınarak e, gemilerde seferilik hükmüne dair bir cevap bekliyorlar hocam sizden. Gemi ev değildir, hı hı. vatan değildir. Bahus'u seyir halinde olan bir gemi. Dolayısıyla ben evimden çıkarken 2 aylığına, 3 aylığına gemiye çıktım. O yüzden 15 günden fazla kalacağım gemide. Dolayısıyla ben burada mukimim şeklinde bir algı yanlıştır. Evet. Ee, gideceği yerlerde 15 günden fazla kalacak olsa dahi gideceği yerlerde şehir halinde yine misafirdir. Hmm. Gittikten sonra o limana yanaştı ve orada gerçekten 15 günden fazla kalacaktır. Evet. O zaman o limanda, o şehirde mukim olacaktır. Ama seyir halinde yine misafirdir. Velev ki toplu olarak bütün seyri bir sene sürse bile. Evet. Hatta senelerce sürse Hı -hı. bile. Çünkü neticede bu seyirdir. Bu kişi ne yapmalıdır? Namazlarını seferi olarak kılacaktır. Hı -hı. E peki gemide namaz kılma olanağı işte gemi eğer kıbleden farklı bir yere dönecek olursa da bu kişi namaz içinde bildiği kadarıyla kıble tarafına dönmelidir. Hı -hı. Çünkü özellikle bu bahsedilen gemiler öyle çok fazla zırpırp dönebilecek gemilerden değil. E, ve çok e, suratlı bir şekilde manevra alabilecek kabiliyete de sahip değillerdir. gemiler oluyor. E, dolayısıyla kişi zaten e, bir namaz kılana kadar gemi dönmek istese bile o namazı bitmeden, e, ge, yani namazını bitirir kişi o gemi o dönme sürenci. şeyi de var değil mi hocam? Yani belli bir miktar dönse de e, Tabii yani ki belli bir miktarda dereceye kadar Hı -hı. müsaade ediliyor. Evet. O yüzden kişi araştırır, araştırmasından sonra. Ee, o yöne doğru namazını kılar. Geminin döneceği dönmeyeceği de zaten aşağı yukarı bellidir. Evet. O doğrultuda hareket edecektir. Yani gemide kıble olmaz algısı var avamda bu evet. yanlıştır. Kitaplarımızda açık bir şekilde ifade edilir ki gemide kişi kıbleye karşı yönelir ve gemi farklı yöne döndüğü zaman da kişi namaz içinde kıbleye yönelmesine devam eder. Ki o dönemde yani kitaplarımızın yazılmış olduğu dönemdeki gemilere baktığımız zaman günümüzdekilerle mukayese edilmeyecek dereceydi. Evet. Dolayısıyla bu günümüzde daha da kolaydır hı hı. kıble istikametine dönmek. Dolayısıyla buna riayet edilmelidir. Ve sehir halinde de ne kadar fazla kalırsa kalsın bu kimse her daim misafirdir. E, tırcılar bu kabildendir. Hı hı. E, uzun yol şoförleri hep bu kabildendir. Veya işte e, uçakla özellikle vazife yapan kişiler hep bu kabildendir. Yani uzun yol gidip geliyor. Belki e, yani e, senesinin veya belki de ömrünün birçoğu yolda geçiyor. Hı hı. Bu kişi seferi olarak değerlendirilir. Ona göre e, fıkhi meselelerde hareketler. Vatanına döndüğü zaman ama yine vatanına döndüğü zaman ama vatandan kastedilen yani yurt dışında Türkiye'ye döndüğü zaman değil. Memleketi Evine. olan yani. evinin bulunmuş olduğu hı hı. ikamet <gülüyor> etmiş olduğu e, yerine şehrine evet. döndüğü zaman. Evet hocam Allah razı olsun. Yine bir başka sorumuz, cinlenme gibi bazı hastalıklarda yeni doğum yapmış kadının sütünün içilmesi söyleniyor. Bu caiz midir? Bildiğimiz kadarıyla haramda şifa yoktur. Soru sorulup cevap verilmiş. Şimdi şöyle bir şey, haramda şifa yoktur, hadis-i şeriftir ve fukaha bu hadis-i şeriften yola çıkarak <gülüyor> iki görüşe gitmiş. Evet. Bazıları da şifa niyetiyle dahi olsa haramda tedavinin caiz olmadığını söylemişler. Hı -hı. Ancak bu konuda tercih edilen görüş, fetva veriler eğer o haramdan başka bir alternatif yoksa ve onun da şifa vereceği biliniyor ise Kesinlikle. o takdirde onda haramlılık vasfı kalmayacağından dolayı onda şifa yoktur denilmez. Hı -hı. Yani haramlık vasfı bakiyken şifa yoktur şeklindedir. Evet. Peki insan sütünden istifade etmek normal şartlarda caiz değildir. İnsanın bir cüzüdür. Ancak çocuk için müsaade edilmiş o da iki ve iki buçuk yaştır. Bundan sonraki istifade anne için günah olacaktır. Hmm. Ee, mükellef olan kimsenin bunu keyfi olarak içmesi de o kişi için günah olacaktır. Ama bir hastalık ki bahusus bahsettiği konulardaki <gülüyor> hastalıklarda içilmeye dair e, kitaplarımızda açık ifadeler vardır. Evet. Hatta daha geçenlerde bununla alakalı Allah selamet versin bizim Arif Hoca'mızla görüşmüştük. O kendisi de bunu söyledi. Ben bazı Hı -hı. hastalarıma bunu tavsiye ediyorum Hı -hı. ki Efendi Hazretlerimizin de bunu tavsiye ettiğini, Efendi Hazretlerimizin yanında da bunu yaptığını ifade etti. İnanma gibi hastalıklar. Onunla var. alakalı. Ben evet. tam mahiyetini Detay bilmiyorum. Inladınız. Yani evet. o konular pek yabancı olduğum Hı -hı. konulardır ama onunla alakalı bir takım hastalıklarda bunun e, tavsiye edildiğini kendisi söyledi. Hatta e, kerahiye bahsinde gerek e, hidayede olsun gerek şey, hidayede değil fetvahin diye de e, buna dair İbn Abidin'de daha keza buna dair ibareler vardır. E, yeter ki alternatifi olmasın ve onun şifa verdiği tecrübeyle bilinsin. Yani rastgele lale tayin değil bu şekilde tecrübeyle biliniyor ise ve başka alternatif de yoksa e, bununla e, kullanmakta bir mahsul lazım gelmez. Tabi diğer manada şer-i şerife dikkat etmek haline yani o kadından o süt işte bir e, vesileyle alınacak. Ee, o kendisine bardakta, kasede bir gibi şeyle verilecek, bu şekilde olursa olaktır. Yani şimdi dinlediğimizde bunu duyduktan sonra herhangi bir şekilde bu cinlenme olaylarına karışanlara, aa bak bunu fetvası böyle şifası da buradaymış deyip, yok o değil. böyle bir şey söylemesine, tedavidir. Evet. Her bir tedavinin <gülüyor> abi bir vardır. O bu kendileri söylemesinler tabipe ilaki ki, sorarak tabii, bunu yapsınlar tabii. diye. Yani ben o yüzden demedim ki her bir cinlenmeye evet. mukabil olarak ama bunu tavsiye ediliyor belli hastalıklarda. O hastalıklarında Hı. belli konumları vardır ki bu tabibin işidir. Yani Bunları siz sonra doktora sonra, gidersiniz, yani. öksürürsünüz, doktor size bir ilaç verir. Ha, ben de öksürüyorum, o ilacı ben de kullanayım. Bu yanlıştır. Böyle evet. bir tedavi olmaz. Ki bahusus eğer o ilaç haram bir ilaçsa, ben onu sadece siz kullandınız diye ben de hmm. kullanayım demem. Benim için caiz olmaz. Evet hocam. Allah razı olsun. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Bayram günlerinde oruç tutmanın caiz olmadığını biliyoruz. Sorum şu, kişi anlamadan mesela yarın oruç tutmayı kendisine adasa ve o günde bayram olsa... Ee, kişi ne yapması gerekir? Bir de burada nafile oruca başlamakla oruç vacip olur mu diye sormuşlar. Ee, anladığım kadarıyla bunu sual eden, ilimle iştigal eden, e, ya medresede okuyan... Ya da başına böyle arkadaşı, bir şey gelmiş birisi. E, yok, daha fazla e, izan bir şuru diye tabir edilen evet. fıkıhta. Yani başlamakla vacip olur mu, olmaz mı? E, o yüzden isterseniz konuya dair meseleyi ilmi olarak izah edecek olursak, e, Allah'ın yasak etmiş olduğu ki buna menhunat deniyor, bunlarda çirkinlilik vardır, kabihlilik vardır. Ee, bu çirkinlilik bazen zatındadır, bazen zatından başka, hariçtedir. Buna li'aynihi ve li'gayrihi şeklinde, usul ilminde tabir ediliyor. Eğer bu çirkinlilik onun zatından kaynaklanıyor ise, ki bu vaz'an ve şer'an iki ikiye ayrılıyor, ama onlara girmeksizin zatından bu çirkinlik kanayanıyor ise bu gayri meşru demektir. Hmm. Gayri meşru olmazsa hasebiyle kişi o ibadete başlamasıyla onu kendisine vacip kılmış olmaz. Hmm. Oysa Hanefi fıkhında izan bir şuru denilen bir tabir vardır. Yani bir kimse bir ibadete, nafile olan bir ibadete başlasa ve onu bozsa o ibadeti devam ettirmek, o ibadeti kaza etmek zorundadır. Evet. başlamasıyla onu kendine vacip kılmıştır. Söz gelimi oruca başladınız, evet. o orucu bitirmek zorundasınız. Bozarsanız kaza edeceksiniz. İki rekat Allah rızası için nafile bir namaza başladınız, o namazı bitirmek zorundasınız. Evet. Bozarsanız kaza etmekle mükellefsiniz. Evet. Hanefi mezhebine göre böyledir. Şafi mezhebi bu konuda farklı düşünmüştür. Ancak başlanılan o şey gayri meşru ise, Zatından kaynaklanıyorsa o gayri meşrulluk ki bayram günlerinde oruç tutmak bunlardandır. Hı hı. O başlamak geçerli bir başlamak değildir. Hı hı. Dolayısıyla o başlamadan dolayı kişi orucu devam etmekle mükellef değil, aksine bozmakla mükelleftir. Ve bozduğu zaman daha sonra kaza etmesi gerekir mi? Kaza etmesine de gerek yoktur. Hı hı. Ancak kişi o orucu nezlederse, adarsa, yani e, yarın ben oruç tutmayı Orsuna adadım gibi. Evet. Oysa yarın o bayram günde yani nehyedilen günlerden olması durumda. Bu takdirde kişi o günde orucu tutmaz ama o nezlettiğinden dolayı başka bir günde orucu tutmakla mükelleftir. Evet. Ama adandan kaynaklanıyor. Başlamasıyla vacip olur mu? Başlamasıyla ayında yani zatında... E, haramiyet olan, zatında kötülük olan, hı hı. çirkinlik olan bu menhunat diye tabir ettiğimiz yasaklarda e, başlaması sahih olmayacağından dolayı orada bir ilzam söz konusu olmayacak. Ama namaz böyle değildir. Yani mesela diyelim ki bir kimse kerat vaktinde bir namaza başlasa, hı hı. o namazı da bozmakla mükellef ama o namaz zimmetinde değin olarak sabit olur, onu başka zamanda kılmakta gerekecektir. Evet. Usul kitaplarımıza bu geçer. Niye? Çünkü namazın tanımında vakit yoktur. Ama orucun tanımında, tarifinde vakit vardır. Dolayısıyla vakit bizzatı orucun cüz'ü olduğundan dolayı oradaki problem, yasaklılık evet. zatında olmuştur. Ama namazdaki zatında değil, gayırdan kaynaklanmıştır. Evet. Bu da usulü bir terimdir. Evet hocam. ilmihaletlealegültv.com.tr adresine gelen sorularımızı cevaplamaya devam ediyoruz. Ümre veya hac'e gittiğimizde Önümüzde kadınlar olabiliyor, siz buna dikkat edilmesi gerekir demiştiniz. Ama bu sene gittiğimizde bunun çok zor olduğunu gördük. Bir daha gitmemizde ne yapmamız gerekir diye sormuşlar. Şimdi muhazat meselesi deniyor buna. Ee, bir bayan bir erkekle aynı imama ve aynı namaza, aynı imama uydukları halde aynı namazı kılıyorlarsa ve bu bayan bu erkeğin önündeyse bu erkeğin namazı bozulur. Bu erkeğin yanındaysa bu erkeğin yine namazı bozulur. Hatta kural olarak bir erkek sağındaki, solundaki ve arkasındaki birer kişi olmak suretiyle üç kişinin namazını bozar. Bir kadın, bir iki bayan yine sağındaki, solundaki ve arkasındaki iki kişinin namazını yani toplam dört kişinin namazını bozar. Üç ve üçten fazlası ki üçte ihtilaf vardır saf gibi değerlendiriliyor. Sağında ve solundaki birer kişinin namazını bozduğu gibi arkasındaki üçer kişinin ve arkasında bulunanların teker teker ta dibe kadar kim varsa onların namazını bozar. Evet. Ancak arada bir sütre varsa veya arada bir mesafe varsa yani hmm. saf sığacak kadar bir mesafe varsa bu takdirde bu mesafe bir nevi sütre gibi değerlendirileceğinden arkasındakilerin namazını bozmayacaktır. Hmm. Veya yanında bir boşluk var o boşluktan sonra biri durmuş ise arada bir mani olacağından dolayı o kişinin namazını yine bozmayacağını kaynaklarımız ifade etmişlerdir. Ee, artı olarak da böyle ki yanınızda dursa bile siz ona burada durma diyorsanız ve dediğiniz halde o gelmiş orada namaza durmuşsa e, Lubab sahibinin ifadesine göre kuduru şarihi olan Lubab sahibinin ifadesi meydanın ifadesine göre o durumda da erkeğin namazı bozulmaz, kadının namazını bozulacağını bahsediyorum. O yüzden bu konuda dikkat etmemiz gereken farz namazlarda e, önümüzde, yanımızda yani beraberliğimizde kadınların olmaması. Bunun için ya önümüze bir sütre almamız. Çünkü Hı. belki siz önünüzü görüyorsunuz bir kadın yok ama safın devamında Olabilir. farz esnasında girebiliyorlar. Özellikle hac zamanında veya Ramazan-ı Şerif'te, Ümrede bu manada da sıkıntı olabiliyor. O yüzden ya önünüze bir boşluk olsun veya bir sütre edinin veyahut da kanal getirin ki önünde kadın yoktur şeklinde. Böyle olduktan sonra olabilir. Yani namaza mani, hanefi fıkkına göre yoktur. Yani bu bir kurtuluş yoludur. Veya baktınız ki yanınızda duruyorlar. Özellikle cuma namazlarında bu oluyor. En azından onlara ilan ederek burada durmayın. Dedikten sonra Üzerine da o, o sorumluluk üzerinden çıkmış olur. Cenaze namazı için bu sorumluluk yoktur. Çünkü cenaze namazı hmm. da muhazzat e, erkeğin namazına zarar hmm. vermez. Evet. Bunu kitaplarımız ifade etmiştir açık bir şekilde. Hmm. E, bu konuda dikkat etmemiz gereken bu gibi meselelerdir. Buna dikkat dersek evet. inşallah bir şey olmayacaktır. İnşallah hocam. Ve bir başka sorumuz. Yine enerji sektöründe hizmet veren firmalarda örneğin rüzgar enerjisi yatırımları yapan bir firmada çalışmak istiyorum. Bu yatırımlar 30-40 milyon dolar veya daha büyük tutarlarda olabiliyor. Böyle bir yatırımın finansmanı için banka kredisi kullanan bir firmada çalışmak caiz midir? Bu firmadaki görevimle kazancımın helal haram olma durumu değişir mi? Üstünebileceğim olası görevlerde örnekler rüzgar ölçümleri, arazi tespiti, santral kurulumu gibi mühendiski işleri var veya bankalarla kredi görüşmeleri, kredi ödemeleri, sigorta işlemleri gibi finansal işlemler var. Devam var ama bunu ilk önce bir... Anladım. Şöyle ki, e, yani çalışmış olduğunuz firmanın gayrimeşru bir takım işlemlerinin olması evet. veya patronlarınızın bu konuda hassas olmaması sizin o sektörde çalışmanıza mani değildir. Yeter ki yapacağınız icraat, yapacağınız iş o sektörde Hı. helal bir iş olsun. Evet. Yani işte arazi tespitinden bahsediyor. Veyahut da işte ölçüm vesaire evet, gibi. Santraller. Ve bu iş bizatihi haram olan bir iş değil. Hı hı. Sadece patronlar kredi işlemlere girebiliyor. Bu konuda hassas değiller diyor. Sizin böyle bir firmada çalışmanız sizin açınızdan haramdır diyemeyiz. Tabii gönül ister ki dindar patronların bulunmuş olduğu firmalarda çalışmaktır. Evet. Ama bu zaten çok azınlıkta olan bir işlemdir. Hatta kendileri İslami çerçevede kabul eden kişiler dahi bu kredi konusunda maalesef birçok evet. sınıfta kalmışlardır. Rabbim onları da kurtarsın. Tamam, ee, tamam, yani tamam. bu konu hakikaten e, insanda bir ünsiyet oluşuyor. Yani insan bir harama ilk defa bulaştığı zaman ondan tiksiniyor. Ondan dolayı kendinde çok büyük bir eziklik duyuyor. Ama o haramda beraberliliği devam ettiği zaman... O ilk duymuş olduğu eziklik artık duyulmuyor. Bir ünsiyet, bir alışkanlık. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. Artık faiz bir real gerçek haline geldiği için hocam ülkemize Ve de. Ve maalesef e, tüccarlarımız, tacirlerimiz, iş adamlarımız belki ilk zamanlardaki o safi duyguları, o samimi Hı. duyguları belli bir zaman sonra bunlarla işte... Köşesinden, şurasından bir şekilde bulaştıktan sonra bir ünsiyet oluşuyor ve o ilk başta gösterdikleri tepkiyi göstermiyorlar. Evet. Ve bu şekilde de gidiyor. O yüzden bu konuda dikkat etmek gerekir. Çünkü faiz haramdır. Allah'ın yasak etmiş olduğu bir işlemdir. Aman ee, aman. Zinadır, işte içki içmektir. Bu konuda hı. nasıl titizlik gösteriyorsak hı hı. faiz konusunda da titizlik göstermemiz gerekir. Ama dediğim gibi işverenlerin bu şekilde yanlışlarının olması işçilerin o sektörde çalışmasına mani değil. Yeter ki sizin yaptığınız o işte o sektör haram olan bir sektör olmasın. Evet. Ama siz o firmanın muhasebesini tutuyorsunuz. Hı. Bu vesileyle de işte e, diyelim ki banka, banka kredilerinin almasında Hı. veya verilmesinde yardımcı oluyorsunuz, çalışıyorsunuz. Veya sırf o konuyla alakalı iştigal ediyorsunuz. Hı. Yani sizin işiniz işte finans temini parasal temin ve bunu de bankalarla hallediyorsanız bu o zaman bizzat o günahla yardımcı olmanız olacağından dolayı buna fetva verilmez. Ama siz farklı bir sektörde, farklı bir alanda olursanız burada çalışmanıza mani bir durum vardır diyemeyiz. Evet. Devamında sorusunun bazı firmalar bu yatırımları yapmak isteyen firmalara danışmanlık veriyor mühendislik, yasal işlemler gibi hizmetler sunuyorlar. Bunlara ek olarak yatırımcı firmalara finansman kaynakları yani kredi konusunda da yardımcı olarak uygun finansman fırsatları da sunuyorlar. Mesela yurt dışı kaynaklı kredi de ayarlayabiliyorlar. Bu hizmetleri sunan firmalara çalışmak caiz mi? Bu da hemen hemen bu Sorunuzu mevzuya cevap giriyor. verdik aslında. Yani ikinci kısımdan olarak sırf onların finansman ihtiyacını görme adına işiniz oysa Evet. Ve siz o finansman ihtiyacı da faizle görüyorsanız bu caiz olmayacaktır. Evet hocam. Şimdi bir başka sorumuz hocam. E, iş yerinde 3700 TL maaşla çalışıyorum. Ancak sigortam asgari ücret üzerinden ödeniyor. Bu doğru mudur, caiz midir diye sormuşlar bunun yapılması. E, o işveren eğer bu kimseye ben senin sigortanı bu şekilde yatıracağım diyor ise... Ve işçi de oraya girdiğinde bunu kabulleniyor ise, ortada evet. bir yalan beğen yok ise, bir aldatma yok ise fıkhen bunda bir mahsur lazım gelmez. Yani evet. yasal olarak böyle yapması doğru mudur değil midir o resmiyetle alakalıdır. Evet. O konuda bilgim yok bir şey diyemem. Ama fıkhi olarak baktığımız zaman işveren işçisini aldatırsa, seni tam yatıracağım veya yüksek yatıracağım dediği halde az yatırırsa veya yatıracağım dediği halde hiç yatırmazsa bu işçinin hakkına tecavüz olacaktır, işçinin hakkına girmek olacaktır. Bu caiz olmaz. Ama işe girmeden önce her şeyi açık ve net bir şekilde konuşur. Ve işçi bu şartları kabul ederek ee, bu şekilde dükkana girip de o işlemi icraat edecek olurlarsa bu konuda fıkhen bir aldatma vardır diyemeyiz. O doğrultuda hareket ederler. Ama tabii dediğimiz gibi meselenin yasal boyutu nedir? O konu farklıdır. O konuda Yani şu şey anlamda düşünüyorlar. Mesela emekli olduğu zaman sigortam bu fiyat üzerinden yatıyormuş, Mesela asgari üc ücreti üzerinden yattığı zaman belli bir maaş alıyorsunuz veya işte aldığı mesela izleyicimizin 3700 TL. O fiyat üzerinden sigortası yatsa yarın öbür gün emekli olduğunda daha farklı bir yüksek bir maaş alıyor. Bu anlamda hani belki işçi mağdur ediliyor anlamında veya işte o çalışmaya iş yerine muhtaç olduğu için e, bu tip bir şey yapılması doğru Şimdi mudur? Onu anlıyorum. Hı -hı. E, yatırılacak olan primin yüksek olmasının işçiye döneceği karı, evet. e, düşük olmasında işçiye dönecek olan zararın ne hangi boyutta olduğunu aşağı yukarı anlayabiliyoruz. Evet. Ama buradaki mesele dediğimiz gibi yani sizin çalışma esnasında yüksek maaş almanız da işçiye fayda sağlar, düşük maaş almanız işçiye menfaat sağlamaz. Hı hı. Ama burada ben mecburum, ben her ne kadar düşük maaş alıyorsam da bu bana fazla vermekte mükelleftir diyemiyorsak Fıkhen, evet. burada da sizle konuşurken ben sizi bu şartlarla alıyorum. Siz bunu kabul ediyorsanız buyurun çalışın, kabul etmiyorsanız ben başka bir iş çağıracağım diyorsam, evet. siz öyle veya böyle Buna rıza getiriyorsanız, Hı. razı oluyorsanız, anlaşmaya buna göre yapıyorsanız ya ben yine de benim hakkım var şeklinde bir düşünce fıken yani bir doğru bir düşünce değil. Çünkü biraz önce dediğim gibi ben size bin lira maaş vereceğim Hı. diyor. Oysa siz üç bin lira maaş alsanız sizin için çok güzel, fayda sağlar. Bu bana üç bin lira vermiyor, bin lira veriyor. Ben de razı geldim ama benim hakkımdır iki bin lira daha bana verecek diyebilir mi o kişi? Diyemez. Bu da aynı onun gibidir. Evet. Ama tabii bu meselenin yani altını çizerek söylüyorum fıkhi boyutudur. Ama resmiyette yasal olan nedir? Yalan beyan var mıdır? E, i̇llegal bir işlem var mıdır? O konu farklı. O konuya bir şey demiyorum. Evet hocam. Bu soruyla birlikte de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak dua babında neler söylemek istersiniz? Allahu Azimüşen Hazretler ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hatadan cümlemizi muhafaza eylesin. Sapmaktan ve saptırmaktan ki özellikle bulunduğumuz bu makam buna müsait bir makam. Rabbim bu konuda cümlemizi muhafaza eylesin. Amin inşallah. Ee, i̇nşallah ilmiyle amil olan ve bu konuda da ihlaslı olan kullardan cümlemizi eylesin. Amin efendi hazretlerimizin dediği gibi ilim amel ihlas yolunda cümlemize an hadim edesin inşallah. Allah. Sizleri muhafaza eylesin. Başımızdan evet. da eksik etmesin inşallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegul.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Dinleyicilerimizden ve izleyicilerimizden gelen bazı şikayetlerimiz var. Onlarda bizim sorularımız neden cevaplanmıyor şeklinde. Şu an ortalama 3000 civarında sorumuz sırada bekliyor. Sizler de görüyorsunuz ki her bir programımızda yaklaşık 10-15 sorumuz cevaplanabiliyor. Detaylı bir şekilde çünkü sorular cevaplandığı için bu konuda da haklarınızı helal ediniz. Yine cevaplamış olduğumuz sorularımızda da yine lalegültv.com.tr adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun, hoşçakalın.